Sad Suresi Bismillahirrahmanirrahim Sad O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu, yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi? Diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin, rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler, Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver. Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O, Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte sabah akşam tesbih etsinler diye, biz dağları ve toplanıp gelen kuşları, Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi? Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu? Onlar Korkma. Biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki, andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır. Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı. Ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki, Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma. Yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline. Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları, yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız? Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Davud'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel kuldu. Şüphesiz o,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 Bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin, dedi. Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı bu kağalara bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik. İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsızca ver yahut verme dedik. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da an, hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu, diye seslenmişti. Biz de ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak, ve içecek soğuk bir su, dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet, ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere, Ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik, Eline bir demet sap al ve onunla vur, Yeminini bozma. Gerçekten biz, Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed! İsmail, Elyesa ve Zülkifli de an. Onların her biri iyi kimselerdi. Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak adın cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte bunlar, Hesap günü için size vaad edilenlerdir. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte azap onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin o azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Kendi aralarında şöyle derler, İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup, onlara rahat ve huzur olmasın, şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir. O grup da, hayır, size rahat ve huzur olmasın, bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz, orası ne kötü durak yeridir der. Şöyle derler: Ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır. Yine şöyle derler: Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz? Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk? Yoksa buradalarda gözlerimizden mi kaçtılar? Şüphesiz bu Cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Ey Muhammed! De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Aralarında tartıştıkları sırada yüce topluluğa, ileri gelen melekler topluluğuna dair benim hiçbir bilgim yoktu. Bana ancak benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti. Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın yoksa üstünlerden mi oldun? dedi. İblis ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. dedi. Allah şöyle dedi: Öyleyse çık oradan çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim. Hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir. İblis: Ey Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah şöyle dedi: Sen o bilinen vakte, kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin. İblis: Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlaslı kulların hariç ''Elbette onların hepsini azdıracağım.'' dedi. Allah şöyle dedi, ''İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum. Andolsun cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.'' Ey Muhammed! De ki, ''Bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum.'' Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.